komşu devletlere elçilerin gönderilmesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hicaz'ın tamamında İslami davetten unutmayın olduktan sonra davetin Hicaz'ın dışına taşınması için çalışmaya başladı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüm aleme gönderilmişti. Nitekim Allah subhanahu teala şöyle buyurdu Biz seni yalnız alemlere rahmet için gönderdik. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Müşrikler hoşlanmasalarda dinini bütün dinler üzerine hakim kılmak için Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devletin ve davetin yerleşmesinden mutmayan olduktan sonra elçilerle birlikte dışarıyla kontak kurup davetini tebliğ etmeye başlaması gerekiyordu. Resulullah için dış kontaktan maksat, ancak onun hakimiyetinin sınırları dışında kalan kafirlerle kontak kurmaktır. Resulullah'ın otoritesi sadece Medine'de olduğunda, Medine'nin dışında ve sınırları dışında kalan kişilerle Kureyş'le kontak, harici kontak olarak itibar ediliyordu. Resulullah'ın otoritesi tüm Hicaz bölgesini kapsadığında, Hicaz'ın dışındaki kontaklar harici kontak olarak itibar edilirdi. Otoritesi tüm Arap Yarımadası'nı kapsadığında Arap Yarımadası'nın dışında kalanlarla Mesela Fars ve Rum ile irtibatları harici kontak olarak itibar edilirdi. Hudeybi anlaşması ve Hayber'in ortadan kaldırılmasıyla Hicaz bölgesinin takriben tamamı Resulullah'ın otoritesi altına girmiş oldu. Çünkü Kureyş Resulullah'ın karşısına durabilecek bir kuvvet olarak sayılmıyordu. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya elçilerini göndermeye başladı. Allah Resulü o elçilerin ancak iç siyasetin iyice yerleşmesinden emin olduktan sonra göndermeye başladı. Harici siyaseti desteklemek için yeterli kuvvet hazırladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'den dönüşünden sonra bir gün ashabına çıkıp şöyle dedi. Ey insanlar! Allah beni bütün insanlara rahmet olarak gönderdi. Meryem oğlu İsa'nın emrine Havarilerin ihtilaf ettikleri gibi siz de benim emrime ihtilaf etmeyiniz. Ashabı dediler ki, Havariler nasıl ihtilaf ettiler ya Resulallah? O onları benim sizi davet ettiğim şeye davet etti. Fakat kim yakın yere elçi olarak gönderilirse razı ve hoşnut oluyordu. Kim de uzak bir yere gönderilirse onu kerih görüyorlar, suratlarını asıyorlar ve ağır davranıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına akle, Kisra'ya, kısa, Şam sınırlarının kralı Haris el-Gassaniye, Yemen kralı Haris el-Hümeyriye, Habeş kralı Necaşiye, Umman, Yemame ve Bahreyn Meliklerine elçi göndereceğini, onları İslam'a davet edeceğini hatırlattı. Ashabı da ona istediği şekilde cevap verdiler. Resulullah için üzerinde Muhammed Resulullah yazılı bir mühür yapıldı. Elçileriyle birlikte mektuplarını göndererek o kişiler İslam'a davet ediyordu. Nitekim Dihye bin Halife Kelbi'yi Rum Kralı Kayser'e, Abdullah bin Huzafe Sehmi'yi Fars Kralı Kisra'ya, Amr bin Umeyye Damiri'yi Habeşistan Kralı Necaşi'ye, Hatıb bin Ebu Bedda'yı İskenderiye Kralı Mukavkıs'a, Amr bin Sehmi'yi Umman Kralına, Salit bin Amr'ı Yemame kralına, Ala bin Hadremi'yi Bahreyn kralına, Şuca bin Vehb Esti'yi Şam sınırlarının kralı Haris bin Gassani'ye, Muhacir bin Ümeyye Mahzumi'yi Haris Hımyen adındaki Yemen kralına bir mektup ile gönderdi. Bütün bu elçiler Nebi'nin gönderdiği yerlere gittiler. Hepsi de aynı vakitte gittiler ve Nebi'nin mektuplarına kime gönderildiyseler ona ulaştırdılar. Daha sonra geri döndüler. Kendilerine mektup gönderilenlerin çoğu ince ve haşin olmayan bir şekilde cevap verdiler. Bazıları da kötü bir şekilde cevap verdiler. Arap idarecilerine gelince Yemen Kralı ve Umman Kralı, Nebi'nin mektubuna kötü bir şekilde cevap verdiler. Bahreyn Kralı, güzel bir şekilde cevap verdi ve Müslüman oldu. Yemen Kralı, kendisinin yönetici olarak nasip edilirse Müslüman olmaya hazırlanacağını bildirdi. Fakat Allah Resulü tamahından dolayı ona lanet etti. Arap olmayan idarecilere gelince. Fars imparatoru Kisra, Resulullah'ın kendisini İslam'a davet eden mektubunu okuyunca birden bir öfkelendi ve mektubu parçaladı. Yemen valisi Bazana, Hicaz'da bulunan peygamberi kendisine getirmesini yazdı. Kisra'nın sözleri ve mektubuna yaptıklarını nebiye ulaşınca Allah onun krallığını parçalasın dedi. Kisra'nın Yemen'deki valisi Bazan'a yazdığı mektup ona ulaşınca o İslam'ı araştırdı ve Müslüman olduğunu ilan etti ve Yemen'de Nebi'nin valisi olarak kaldı. İskenderiye Kralı Mukavkıs güzel bir şekilde cevap verdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a hediye gönderdi. Necaşi'ye gelince ki o da güzel bir şekilde cevap verdi. Denilir ki o Müslüman olmuştu. Bizans İmparatoru Herakle gelince ki o bu çağrıya önem vermedi ve ordu göndermeyi de düşünmedi. Haris Gassani, bu nübüvvet iddiacısını cezalandırmak için hazırlanan ordunun başına gelmek için kendisinden izin istediğinde o Gassani'nin talebine cevap vermedi. Haris onu Beyt-ül Maktis'e davet etti. Bu mektupların tesiriyle Araplar Allah'ın dinine gruplar haline girmeye başladılar. Daha sonra elçileri birbiri ardına Resulullah'a gelmeye ve Müslümanlıklarını ilan etmeye başladılar. Arap olmayanlara gelince ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara cihad için hazırlık yapmaya başladı.